Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Allah faiz malını mahveder, sadakalarıysa malı arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve çirkin laflardan temizlemek hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtır zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu fıtır zekatını bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme. Kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle Allah'ım.